GONDORNO ANKARA PEPIŞAM gourmet PIZA'nın sunduğu MODERN SABAHLARDA buluşalım. BUN APPETITO TUTTI Mua. MODERN SABAHLAR MODERN SABAHLAR MODERN SABAHLAR <gülüyor> 103.91 Radyo Tülesi'ndesiniz MODERN SABAHLAR devam ediyor 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nızı bir kez daha kutluyoruz Fahri Önç ve Oktay Demirci hoş geldiniz efendim Hoşbulduk efendim hoş bulduk. Biz de kutluyoruz Biz de kutluyoruz Biz de kutluyoruz evet ben ne zaten hani bir tek ben kutluyorum. Ha yani öyle bir havaya girdin ki yani. en çok ben seviyorum. En çok... en çok ben kutlarım. En güzel ben. Benim sesim şey mi geliyor senin mi? biraz? Senin sesin biraz Cumhuriyeti pek kutlamıyorsun. <gülüyor> evet. Sesin az geliyor. Sesinin az gelmesi. Sesimin senin... az gelmesi senin en çok Cumhuriyet kutladığın anlamına geliyor bence. Bir kez daha göstermiş olduk. Ee, günaydın Sevgili Günaydın bir kez daha evet. Cumhuriyet Bayramı'na e, hakikaten bir felaket haberiyle de girdik dün evet. akşam saatlerinde yaşanan yine bir e, maden kazasının haberi bütün Türkiye'yi üzdü. En çok üzüldüğümüz noktada işte bu 18 işçinin sular altında kalmasını biz birkaç ay öncesinde yaşanan Soma faciası ile birlikte anıyoruz. En acı tarafı da o faciadan sonra hiç bir caydırıcı cezanın ortaya çıkmamış olması da işte bugünkü kazaya da yol açıyor. Ben sabah gelirken radyoyu dinledim. Bu son e, Karaman'daki Madeni. iki defa su basmış zaten. 9 bin lira bir ceza kesilmiş. Zaten kapanmış bir ara. Ondan sonra açılır ışılmaz bir kez daha sular altında kalan işçilerin haberiyle karşılaştık. Ve de her zamanki alıştığımız şeyler işte. Açıklamalar böyle orada 18 işçinin hayatı. Söz konusu olmasa gülünecek kadar saçma açıklamalar var ama e, gülecek hali yok kimsenin. Çünkü artık böyle e, öfkeyi arttıran açıklamalar sadece bunlar. Bir taraftan da e, işte gitti, gereken her şey yapılıyor falan gibi duymaya alıştığımız ve hiçbir şey değiştirmeyeceğini bildiğimiz e, bir felaket daha yaşandı. Geçmiş olsun diyelim. Konuşulmayan şey kalmadı galiba zaten yani eleştirme ve şey anlamında ama yapılan şeyler hep aynı ya. Hı hı. Yani yapılan şeyler hep aynı. Yani bütün yine bakanlar e, beraberindeki heyetlerle, işte ne bileyim milletvekilleri beraberindeki heyetlerle falan oraya gidiyor. Yani bu bu da mesela 50 kere konuşuldu. Yani deprem deprem zamanda da konuşuldu. Bu tip e, büyük maden kazalarında da konuşuldu. İşçi ölümlerinde de konuşuldu. Böyle felaket durumlarında da konuşuldu. Sürekli hala gidiliyor. Yani en basitinden bu bile. Hani yasal düzenleme bilmem ne daha böyle orta vadeli şeyleri geç bir kriz anındaki e, yöntem konusunda bile bir yenilenme ya da bir değişiklik yok. Yani gidiliyor oraya ben çok hiç inanmıyorum yani oraya gitmenin bir şey sağladığına krizi yönetmede e, veya ne bileyim olumlu bir e, şey sağladığına inanmıyorum. Yani oradaki 18 kişinin 18 işçinin e, çıkarılması için daha fazla şey yapılmasına ...yol açtığına, daha doğrusu sağladığına... ...üstüne bir de protokol... ...engel olunuyor. ...koşturması... ...engel olunuyor, tamamen engel olunuyor. Yani oraya ne bileyim o heyet gideceğine... ...işte bilmem nereden... Po ...su pompası getirsinler, bir şey getirsinler falan... Ka ...kaçıncı saatte hala tek su pompasıyla... ...su tahliye edilmeye çalışılıyordu akşam saatlerinde. Yani öğlen... ...öğlen saatlerinde oldu bu... Iı, ...kaza. Oh. Ee, yani o yüzden... Yani on, o birinci dakikada bile daha bu şey değişmiş değil. Anlayış değişmiş değil. Değil ki e, yasal e, bir takım şeylerle daha böyle radikal çözümler üretirsin ama olmuyor yani. Yani şimdi... Olmuyor. Yani o yüzden konuşulan şeyler hep aynı olduğu zaman da e, mecbur konuşulan şeyleri... Belki de hislerini de değiştirmek zorunda kalıyorsun. Tabii. Yani, yani tamam çok üzgün olmanı değiştiremiyorsun belki ama yani o sabit tabii ki ee, ama yani diğer şey bazen gülüyorsun bazen manyak gibi bir şey olduk yani şey de var yani işte Soma felaketi yaşandıktan sonra 301 işçi hayatını kaybettikten sonra bütün maden sahiplerinin aman başımıza böyle bir şey gelmesi aman şunu yaptık mı aman bunu yaptık mı ...demesini gerektirecek herhangi bir şey de olmadı. Sonrasında bak onun başına yapmadığı için şunlar geldi. Aman abi biz açığımız olmasın, şeyimiz olmasın, kimsenin hayatını riske atalım. Demedi kimse, demesine gerek kalmayacak bir şekilde kapandı gitti çünkü hadise. Şimdi e, bu felaketten sonra bir sonrakini bekleyeceğiz yani başka bir şey yok. Yani bu sadece madenler elbette e, yabancısı olduğumuz için çok da dramatik bir şekilde gerçekleştiği için zaten böyle toprağın altında insanlar ulaşılmaz bir şekilde 400 metre aşağıdaki insanlar su altında kalıyorlar onlara ulaşmaya çalışıyorsun ama toprağın üstündeki durum da çok farklı değil güvenlik işçi e, güvenliği açısından i̇şte asansörlerden düşüyorlar iskelelerden e tabii son düşüyorlar son 7 ayda 1500 işçinin öldüğünü düşünürsek yani inşallah önümüzdeki hafta 18 işçi ölmez başka ne? bir şey başka bir şey dileyemiyor insan yani inşallah olmaz yani öyle umalım. Trafik kazalarıyla ilgili böyle çok yüksek ölümler yüzünden konuşuyorduk ama yani işte sağda solda bir kişi iki kişi olduğu zaman çok fark edilmiyor işin fıtratında var denilerek geçiştiriliyor ama maalesef bu fıtrat olmaktan çıkmış. 7 ayda 1500 ölüm nedir ya yani savaşlarda bu kadar ölüyor insanlar artık şey var mı? Gelişme var mı bununla ilgili? Çok bir gelişme ee, yok yani hala mahsur diye 18 işçiye ulaşılamadı diye şey oluyor ama. Yani zaten umutlar çoktan tükendi. Bakan seviyesinde işte açıklama yapıldı yani saatte şu kadar metre su yükseliyor. 2 saatte bir i̇şte bu kadar suyun yükseliyor yükselmesi falan. şu anda hani durdurulmuş hatta azalması yönünde bir şeyler olmuş ama işçilerin bulunduğu bölümden yaklaşık 100-200 metre yukarıya kadar çıktığı için Suyun seviyesi ee, açıklamada şey şeklinde olabiliyor. Allah dönü kesilmez. Ee, bakacağız, göreceğiz diye bir açıklamalar geliyor. Madem de boğularak insanlar da öldü yani ülkemizde. Öldü bir durum var. Geçmiş olsun, ee, geçmiş olsun diyelim. Için... Hepimize geçmiş olsun. Türkiye'ye. Bir felaket haberi daha ve burada bize ders oldu bu son oldu diyebileceğimiz bir adım atılacak mı atılmayacak mı herhalde bu olayla ilgili yapabileceğimiz Rekha, tek şey bunu takip edebileceğimiz şey bu. Olarak böyle edebileceğimiz o, şey bu. O, o, hani şeyler vardır ya öğrenciler vardır ne kadar ders alırsa alsın bir şeyleri idrak etmede çok geç kalır Hı -hı. yani ne kadar ders almamız gerektiği ya da ne kadar bu işten yetkili ya da sorumluların e, ders gerektiği gerektiğiyle alakalı bir durum daha göreceğiz daha ne kadar ders almamız gerektiği daha ne kadar facia haberleri almamız gerektiğini bu işlerin kökten ya da kalıcı çözümlere ulaşmasını sağlamak için daha ne kadar ders almamız gerektiğini önümüzdeki yıllarda çok çok göreceğiz gibi duruyor karar vericiler ondan sonra önlem almakla sorumlu insanlar bu kazalardan sonra birebir etkilenmediği için bir şey değişmiyor yani bedeli işçiler ödüyor hayatlarıyla ödüyorlar hem de Ondan sonra kaldığı yerden devam ediyor. Onlar da işte ekmek parası diyerek iniyorlar yine toprağına. E tabii şimdi şey konuşuluyor biliyorsunuz hani öğlen yemeği e, madeninde yeniyormuş. Hı hı. E, Bütün madenlerde öyle. Hayır yani öğlen yemeğinde eğer çıkmış olsalardı o şey insanlar e, şu anda yaşıyor olacaktı ya da mahsur kalmayacaklar diye böyle bir şey konuşuyor. Şimdi buranın, bunun konuşulması da e, bir şey de yani o anlık bir şey... Ümid ediliyor. Yani o anlık bir durum yani. yani, yani Yemeye öncesinde evet, sonrasında yani maden, olsaydın olacaktı. Evet olacak, yani. yani öncesinde ya da sonrasında olsaydın olacaktı falan ama e nedir yani oradaki işçileri oraya orada yemelerini zorlayan şey yani bu torba yasada biliyorsunuz iki asgari ücret diye bir şart getirdiler. Hı hı. Ee, o yüzden işverende işte bu madenin sahibi de işçiyi maksimum saatte orada tutmaya çalışıyor. Ya yani böyle bir zorunluluk olduğu için maliyetleri düşürmek için böyle bir yola gidiyor yani hani bu böyle zincirleme gelen bir şey yani durum e, öyle olunca işte yemek vermiyorlar işte servis vermiyor işveren şirket hı hı. herkes kendi getirdiğini hep beraber açıyorlar anladığımız kadarıyla bu işçiler yiyorlar aşağıda yani o bürüt şeyi ne deniyor ona giydirilmiş ücret mi? giydirilmiş ücreti düşük tutmak için yani i̇şte yan e, maliyetleri kısmak için işverenin yaptığı şey böyle sonuç veriyor. İşte geliyor dayanıyor o saatlerde eğer yukarıda olsalardı diye. O kadar çok şey var ki konuşulacak. O saatlerde yukarıda olsalardı önümüzdeki hafta 18 işçinin ölümü konusunda biz başka bir şey konuşuyor olacaktık. Ya da bir saat sonra yani... iki saat sonra yaşanacak da şeydi. Bir de bu yasaların çıkarılma aşamasında nelere davetiye çıkaracağı göz önünde bulundurulmalı doğrudan hani... Kar yükselti maliyet düşürme şey yapıldığı için bilmiyorum artık yani sendikaların görüşü alınmadığına, işi bilenlerin görüşü alınıyor mu ya da e, sendikalar yeterince etkili mi ya da yani işçiyi düşünerek mi şey yapıyorlar bunları. Yapıyoruz bunu yapıyoruz falan diyenler varsa da sonuçlarda ortada işte pek bir şey de değişmiyor ya yeterince yapılmıyor yani hiç yapılmıyor gibi. Yani durumlar. doğru söyleyen sendikaların ya da işte olması gereken şeyi söyleyen sendikaların e, etkisinin ne olduğunu az çok tahmin edebiliyoruz herhalde. Yani e, bir şey anlamak bir şey öğrenmek ya da doğru olanı uygulamak için müzakere ediliyor mu yoksa müzakere edilmiş olmak için mi müzakere ediliyor? Yani bizim elimizde esas güç diye. 9 ayda 1500 kişinin ölmesi son 12 yılda 15 bin kişinin işçinin ölmesi. Öyle bir ülkeden bahsediyoruz. Yani son hani 9 ayı verdik ama son 12 yılda da 15 bin işçi hayatını kaybetti bu ülkede. Yani burada ne cezai bir sorumluluk var, ne siyasi bir sonuç ortaya çıkıyor. Gerçekten tek bedel ödeyenler hayatlarıyla bedel ödeyen işçiler oluyor. E, o Steam'deki patlama patlamayla ilgili herhangi bir yargılama yok şu anda mesela. Ankara'da. Yok çünkü bütün bakanlıklar o biz biz onun sorumlusu değiliz. Biz efendim tüpün içinden sorumluyuz biz tüpün dışından zaten bir sorumlu değiliz diye böyle açıklamalar şu anda bir yargılama yok çünkü şey yok muhatap yok öyle olduğu zaman da işte Kaç bir oldu? şeylerin değişmesini ummaktan başka bir şey yapamıyoruz ee, gerçekten bir kez daha tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyelim bir gün olacak pasta mozzarella salsa e passione. alora pepper jam Gerçek İtalyan pizzası pepperjem gourmet pizza da yenir. Pepperjem gourmet pizza Taurus Alışveriş Merkezinde. Buon appetito tutti. Mua.